Uyandım şükür. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. Gaflet hırkasını ben de çok giydim. Kör nefsine tapan nankör biriydim. Kırdım içimdeki putları şükür. Gördüm ki Kur'ansız yaşamak küfür. Ben de yuttum medeniyet hapını. Kostümlerle ölçtüm insan çapını, Hakaret sayardım dindar lafını, Bu gizli kibirden arındım şükür, Gördüm ki dalalet eşittir küfür. Kendimi kandırdım bende bir süre, Müslümandım ama keyfime göre, Fiskisiz dönmezdi sanki yerküre, Kur'an'la tanıştım Rabbime şükür, Gördüm ki, harfini reddetmek küfür. Hayasız hayaller ben de çok kurdum. Beş yıldız çöplükte eşinip durdum. Olmayan şerefe kadehler vurdum. Şimdi bir tövbekâr kul oldum şükür. Gördüm ki, şeytana muhabbet küfür. Plaj kumlarında ben de çok yattım. Davetkar bakışlı gözlere battım, Çağdaşlık bedeli ruhumu sattım, İflasa bir kala ayıldım şükür, Gördüm ki aldığım her bedel küfür, Bir canlı cesettim, güya diriydim, Ne beyaz, ne siyah, ben de griydim, Gölgesinden bile korkan biriydim, Şimdi, ''Bir Allah'tan korkarım şükür, gördüm ki bu yoldan gayrısı küfür.''